Bu dünyada olup bu dünyadan olmamak diye bir tasavvuf lafı vardır, bunu açıklar mısınız? Cesedin bu dünyada olacak ama göğünün ahiret aleminde, ebedi aleminde olacak. Bu da servet-i muhalefet manasına değil. Muhabbet Allah'a ve Resulüne ve bu alemde de ölmeyecek gibi yaşayacaksın. Yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanacaksın. Çünkü dünya denilen nesne mal, mülk, kadın, avrat, kumaş, para değildir. Her neşe kesini seni Allah'tan men eder, dünya odur. Ama böyle ki milyarlara malik olmuşsun, seni Allah'tan men etmiyor. Bir zerreye malik olmuşsun, o zerre seni haktan men ediyor. İşte o zerre dünyadır, milyarlar değil. Nasıl ki Süleyman aleyhisselam ya Davud aleyhisselam, bunlar padişah idiler hem peygamberdiler. Bunlar ne yaptı? O mal, mülk bunları Allah'tan men etmedi ve peygamberliklerine mal, mülk mani olmadı. Bütün dava o. Allah'tan menetmek. Onun için insanın bu dünyada fani olduğunu bilecek. Buraya toplandık dağılacağız. Bu bina yapıldı yıkılacak. Ama ebedi alem için gönlümüz orada olacak. Ama dünyada işte müddetçe şahsımıza, cemiyete ve insaniyete hizmet bizim boyumuzun borcudur ki bu da bir ibadettir. Bütün hayırlar, bütün iyilikler madde ile olur. Madde ne vakit kötü olur ne vakit ki seni Allah'tan meneder o vakit kötü olur. O iyi değil. Allah'la senin yanına perde olursa Mesela ne gibi? Bir gemi farz ediniz, o gemi denizin üzerinde gidiyor, İçerisine su almazsa gemi menzili maksuda çabuk vasıl olur. Ha. Ama su alırsa eğer gemi menzili maksuda varmadan batar. Madde bir denizse, umman ise insanın vücudu da bir gemidir. Kalbine eğer o suyu sokarsa, dünya muhabbetini sokarsa menzili maksuda varmadan batar. Ama kalbine muhabbeti sokmazsa o madde, o deniz onu ne yapar, o gemi onu... ...menzili maksudu çabuk iletir. Evet. Ama bu lafla konuşmak kolay... ...bunu yapmak çok güçtür. Herkesi işi...